Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem dinleyenler. Tefsirimize Bakara suresinin 253. ayet-i kerimesiyle başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'den Mus'haf-ı Şerif'ten takip etmek isteyenler 41. sayfayı açarlar ve 253. ayet-i kerimeyi bulurlar. Gözlerini Mus'haf'a kulaklarını bana verirlerse Birlikte Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışırız Bu ayet-i kerimede Allah Celle Celalüh Peygamberleri bize tanıtır Peygamberler deyince günümüzde bir kısım insanlarımız Ne olacak? Allah'ın elçisi Postacı gibi Mektubu getirir, mektubu biz okuruz, biz anlarız. Postacıya da mektup konusunda bir şey sormayız diye fasit, yanlış bir mantıkla hareket ederek sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamı devreden çıkarmaya çalışıyorlar. Postacı devletin görevlisidir peygamberler Allah Celle Celalühüm elçileridirler. Devletleri yaratan, devletleri yok eden bütün komutanları, devlet başkanlarını, şairleri, delileri, serserileri dahi yaratan o Allah Celle Celalüh bu dünyada bizi başıboş bırakı vermemek ve insanlığın sapkın yolunu doğru yola götürmek, insanlık cehennemde yanmasın, bunlar cennete gitsinler diye, öncü ve örnek olmak üzere, her topluluğa Allah Celle Celaluhu elçi göndermiştir. Tilker Rusulü faddalna ba'dahum ala ba'd İşte bu peygamberlerin bir kısmını diğerine, üstün kıldık diyor Rabbim. Hepsi Allah Celle Celalühü'n elçileridirler. Her peygamberin kendine has özellikleri vardır. Örnek veriyor Rabbimiz. Minhun men kellem Allahu ve rafa ba'dahu derecat. Onlardan bir kısım peygamber Allah'la konuştu. Ve Allah onların derecelerini yükseltti. Ve âteyna İse ibn-i Meryem el-Beyyinati Meryem oğlu İsa'ya mucizeler verdik. Apaçık belgeler verdik. Mucizeler ve İncil gibi apaçık belgeler verdik. Ve eyyedinâhu bir ruhul Kudüs Ruhul Kudüs'le yani ile de İsa'yı destekledik, güçlendirdik, kuvvetlendirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Her peygamberin kendine has özellikleri var dedik. Bu diğerlerinde olmayan özellikler ama hepsi Allah Celle Celaluhu'nun peygamberidir. Peygamber olmaları açısından aralarında biz ayrım yapmayız. Bunu her gün bütün dünya insanına yatsı namazının arkasında okuyarak deklere ederiz bugünkü ifadeyle ilan ederiz. Bakara suresinin son ayetlerini her yatsı namazının arkasında okuyur okuyarak Allah'a, bütün peygamberlere ve bütün kitaplara, meleklere iman ettiğimizi, peygamberler arasında da ayrım yapmadığımızı. La nüferriqu <gülüyor> beyne ehadin min rusulihi. Allah'ın elçileri arasında biz ayrım yapmayız diyoruz. Sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da yasaklamıştır. Peygamberleri birbirleriyle yarıştırmayın. Senin peygamberin daha üstün, benim peygamberim daha üstün, filan peygamber filan peygamberden üstün diye yarıştırmayın. Ayet ne diyor? Her peygamber Allah'ın peygamberidir ama biri birilerinden farklı özellikleri vardır. Bunu Mevlana bize şöyle ifade etmiş Aynı kaynağın sularıdırlar Peygamberler Aynı kaynağın sularıdırlar Kaplar değişik diyor Kaplar değişik Yani Musa aleyhisselam İsa aleyhisselam Muhammed aleyhisselam İbrahim aleyhisselam Nuh aleyhisselam, İbrahim Adem aleyhisselam ve diğer peygamberler olarak hepsi Allah Celle Celalühün gönderdiği dir ama gönderilme zamanları ve kapları değişiktir. Onun için bizim için önemli olan su ise kaplar hepsi tertemiz pırıl pırıl Rabbin tarafından temiz olarak yaratılmışlar temizlikleri hep korunmuş ve temiz olarak da Rabbin huzuruna gitmişlerdir. Ama değişik o kadar. Velevşe Allahu ma tatallallezine min ba'dihim min ba'di ma caetul Allah dilemiş olsaydı o peygamberlerden ve de o peygamberlere gelen ayetlerden, apaçık belgelerden sonra onlar birbirleriyle harp etmezlerdi. Velakin ihtelefu. Ancak insanlar ihtilafa düştüler diyor Rabbim. Şimdi bir başka ayet-i de Böyle bir Allahu le fil ard. Eğer Allah dilese yeryüzündekilerin tamamı iman ederdi. Şimdi son günlerde bir tane yüksek rutbeli insanımızın da söylediği gibi Allah dileseydi öyle dileseydi şöyle yapardı diye bir basit mantık kullandı. O mantık geçersiz. Rabbim diyor ki evet ben dileseydim bütün insanlar iman ederlerdi. Nasıl ki bütün melekleri iman ediyor. İnsanları da öyle yaratırdı. O zaman imtihan olmamış olurduk. İyi ile kötü ayırt edilmezdi. Korkakla cesur aynı kabul edilirdi. İyi çalışanla tembel bir kabul edilirdi. Bu da doğru değildi insan için. Allah Celle Celaluhu bizi imtihan sahnesine koymuş. Dünya bir salon, imtihan salonu. Bütün gördüklerimiz, tuttuklarımız, tattıklarımız, duyduklarımız, kokladıklarımız bizim imtihan sorularımızdır. Yani gülü kokluyorsunuz da o sizin imtihan sorunuzdur. Ne güzel yaratmış ya Rabbim imtihan sorusunun cevabıdır. Burada da Rabbim eğer Allah dilemiş olsaydı kimse harbetmezdi. Allah Celle Celalü iyilik yapma ve kötülük yapma konusunda bizi özgür bırakmış. İman veya inkar konusunda da özgür bırakmış. Ama demiş iman edin. Bakın şu mükafatları vereceğim. Peygamberleri de önümüze koymuş. Bak bunun peşinde gidin. Bir de kitap indirmiş. Bu kitaba göre hareket edin demiş. Ama insanlar ihtilafa düşmüşler. Heminhum men amine, heminhum men kefar. Bir kısmı iman etmiş, bir kısmı da bir kısmı da kafir olmuş. Ve la ilahe Allahu maqtetelu. Allah dilemiş olsaydı harbetmezlerdi. etmezlerdi. ''Ve lakinne Allah'ı yef'alü ma yurid.'' Ancak Allah dilediğini yapar diyor Allah Celle Celaluhu. Allah dilediğini yapmış, insanlara iyilik yapma veya kötülük yapma, iman etme veya inkar etme özelliğini vermiş ama kitaplar göndererek peygamberler göndererek hep doğru yolu tarif etmiş. Ya eyhellezina amenu infiku mimma razaqnakum min qabli en yetie yawmun la bay'un fihi ve la hullatun ve la shifa. Vel kafirun Ey iman edenler size vermiş olduğumuz rızıktan infak ediniz. Ne zaman? Şöyle bir gün geliyor. Öyle bir gün geliyor ki, o günde biriktirdiğiniz malların size faydası yok. Orada alışveriş geçersiz. Orada dostlukların da faydası yok. Orada şefaatın da faydası yok. Öyle bir gün gelecek. O gün gelmeden önce siz benim size vermiş olduğum rızıktan infak ediniz diyor Allah Celle Celalü. Muhterem dinleyenler. Kıyamet gününe vardığımızda Dünyanın en zenginiyle en fakiri Aynı seviyede duracaklar Dünyada iken Dünya devlet başkanlarıyla Komutanlarıyla oturup kalkanlar ile Köprü altında yatıp kalkanlar Aynı yan yana duracaklar Mal ve evlat fayda vermeyecek Kafir olarak gidenlere kimse aracılık da yapamayacak Şefaat da edemeyecek Bu dünyadayken Filan devlet başkanıyla, filan komutanla, filan elçiyle veya filan hakimle iş bitirenler Ahirette o işi de bitiremeyecekler Orada şefaat yok derken Şefaat yani Rabbimin izin verdiği şefaat inkar edilmiyor. Hemen arkasından gelen ayet el Kursi'de onu göreceğiz zaten. Men zalladi yeshfa'u <gülüyor> illa bi Allah'ın izni olmadan kim şefaat edecekmiş diyor Rabbim. Yani izni olunca şefaat edenler olacak şefaat edenler de yine Allah'ın izin verdiği kişilere şefaat edecekler. Rabbim diyor ki vel kafirunhumu zalimun. Kafirler zalimlerin ta kendisidirler diyor Allah Celle Celalü. Allah'tan ki Rabbim şöyle dememiş diyor sahabeden biri. Vel zalimunhumul kafirun dememiş. Zalimler kafirlerin ta kendisidir dememiş de, Kafirler zalimlerin ta kendisidir demiş. Yani, Her kafir zalimdir. Ama her zalim kafir değildir. Buna günümüzden örnek verelim. Saddam zalimdi. Binlerce Müslümana işkenceler etti Zulmetti Buş kafir Her kafir zalimdir Ama her zalim kafir değildir Adam kendi anlayışına göre Kur'an'ın belirttiği şekilde Allah'a inanıyor, meleklere iman ediyor peygambere iman ediyor, peygamberlere iman ediyor, kitaplara iman ediyor, ama, hani bazı insanlarımızın, bazı günahları işlediği gibi, bu zalimler biraz daha fazla işliyorlar, cana kıyıyorlar, onlar kendilerince, kendilerinin haklı olduğuna inanıyorlar ama, öyle veya böyle diyorlar. ama, mümin olduklarını da söylüyorlar. Biz ben de kendimi de katarak söylüyorum. Kur'an'ın tarif ettiği şekilde imana sahibim diyorum. Öyle de inanıyorum. Ama Kur'an'ın yasakladığı bazı günahları da işleyebiliyorum veya işleyebiliyoruz. Bu bir zulümdür. Bu kendi ilgilendiren bir zulümse kendime zulmediyorum ailemi ilgilendiren bir zulümse ailemi ilgilendiriyorum çevremi ilgilendiren bir zulümse çevremi çevreme zulmediyorum yani hepimizde bir şekilde bir zulüm bir haksızlık olur ama biz Allah'tan af bekliyoruz bu konuda zalim olarak Rabbimin huzuruna varanlar İmanlarının mükafatını görecekler Allah affetmezse zulümlerinin cezasını çekecekler Ama sonunda cennete gidecekler Fakat kafir olarak giden insanlar Sonu bitmez senelerde cehennemde kalacaklar Cennete gitme ümitleri yok onların Kafir kendine zulmediyor kendini cehenneme atacak işler yapıyor. Kendi ateşini kendi elleriyle toplayıyor. Çocuğuna zulmediyor. Çocuğunun bu dünya hayatının güzel olması için çalışıyor ama sonu gelmez senelerde yanması için de özel gayret sarf etmiş oluyor. Fakat farkına varmıyor bu. Onun için Rabbim vel kafirune Hümmuz zalimun. kafirlerin tamamı zalimlerdir diyor Allah Celle Celle. Zalimdir diyor Allah Celle Celle. Ve şimdi hepimizin ezbere bildiği bir ayet-i kerimeyi, ayet el kürsiyi anlamaya çalışacağız, anlamaya çalışacağız diyorum. Çünkü bu bir tek ayet-i kerime bazen bir ciltle anlatılmış ecdadımızdan çok değerli ilim adamları bu bir ayet-i kerimeden bir kitap yazmışlar ve sonunda demişler ki benim anladığım bu kadar Allah'ın murad ettiğinin hakikatini Allah Celle Celaluhu daha iyi bilir demişler biz de kendi kabımız oranında anlamaya ve de anlatmaya çalışacağız Allah'u la ilahe illahu. O Allah. Ondan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur. Bu konuda kimsenin ihtilafı yok. Yaratan yoktur. Allah'tan başka yaratan yoktur konusunda 6 milyar arasında şu anda ihtilaf yok. Hani bir toplam dünyada toplasanız On bini bulmayan bir, e, Hiçbir şeye inanmayan insan vardır Onlar da yataklarına girdiler mi Kendi düşüncelerinden vazgeçerler Sabahleyin yeniden başlarlar Çevreye hava olsun diye Ben hiçbir şeye inanmıyorum diyenler Geri kalanı bir şekilde inanıyor Allah'tan başka yaşatan yoktur Onda da insanlar ittifak halindeler Hristiyanı, Yahudisi, Budisti, Konfüçyusti, Ateşe tapanı, puta tapanı, fareye tapanı, kurbağaya tapanı Hepsi Allah Celle Celaluhun yaşatıcı olduğunu kabul ediyorlar Çünkü ana rahmindeki çocuğa hayat vermek denizin derinliklerinde küçücük bir canlıya hayat vermek, havada uçan kuşlar, denizdeki balıklar, karada yürüyen hayvanlar milyonlarcasına bu hayatı insan veremediğine göre, yaratılmışların en değerlisi insan kendisine can veremediğine göre, can veren birine inanıyor insanlar, o da Allah Celle Celaluh'tür. İhtilaf, Yaşatan yoktur sözündedir Allah'ı bu işe karıştırmayız diyor Kalbimi çalıştırmada en iyi o çalıştırıyor Kanımı çalıştırmada en iyi Allah çalıştırır diyor Ama işlerine Allah'ı karıştırmam diyor bir kısım insanlar Desinler Biz o insanlara yine yardım etmeye devam edeceğiz El Hayyul kayyum O Allah Celle Celaluh diridir Hay sıfatı vardır Diridir o Bütün canlar Ondan gelir Can veren odur Canları yaratan O Allah Celle Celaluh'tür O canları ayakta tutan O kayyum Olan Allah Celle Celaluh'tür Ağacı Dalının köklerin üzerinde tutan o Gökyüzünde kuşları tutan o Evelem yarav ile dairi fevquhum sâfâtin ve yakbûm mâ yumsikühunna iller rahmân Tevâraka Suresi'nde gök göğsünde uçan kuşları görmüyorlar mı Onlara havada tutan o rahmandır diyor Allah celle celalühü Lâ ta'huzühû <gülüyor> sinetun ve o Allah uyumaz da uyuklamaz da. Yani uyku ve uyuklama Rabbimi etkilemez. Sevgili Peygamberimiz diyor ki Rabbim bir gün Musa aleyhisselam'a dedi ki eline iki kavanoz al. Aldı. Ellerine uzat, uzattı. Kavanozları öyle tut. Musa aleyhisselam tuttu, tuttu, tuttu. Kollar yorulunca, uykuda gelince, gecenin sonuna doğru, havanız doğru birbirine vurdu ve kırdı. İşte Musa dedi, ben uyumam ve de uyuklamam. Nereden biliyoruz, sayılarını milyarlarca olduğuna ilim adamlarımız söylüyor. Yıldızları yörüngesinde döndüren o Allah Celle Celaluhu. Vücudumuzdaki trilyonlarca genimizi oralarda canlı tutan yine o Allah Celle Cela Hüftür. Lehum afis semavati ve maafil arz yoklerde <gülüyor> <gülüyor> ve yerde her ne var ise o Allah'a aittir. Biz sevdiklerimizin mallarına sevgiyle bakarız. Annemizin sevdiği bir Değer verdiği malı vardır Hani sürahisi vardır Vitrine koymuştur O sürahi çarşıdan alınır Onun gibi binlercesi insanların evinde de vardır ama Annemiz değer verdiğinden dolayı O sürahiye değer veririz Gökler ve yer Allah Celle Celalü'he ait olunca Göklerde ve yerde olan bütün canlılara ve cansızlara biz değer veririz. Taşı taştır diye vurup geçmeyiz. Rabbimin yarattığıdır, onun mülküdür deriz. Ağaca, taşa, kuşa, çiçeğe, böceğe, denize, yıldıza, Rabbimin mülkü olarak bakar ve ona göre değer verir ve israfta bulunmayız. Men zellezi yeşfe'u indehu illa biiznih. Allah'ın izni olmadan kim şefaat eder? diyor Rabbim yani izni olunca şefaat olacaktır Necim suresinin 26. ayet-i kerimesinde Enbiya suresinin 28. ayet-i kerimesinde Rabbim Allah'ın razı olduklarına şefaat vardır Yalnız mı? Beyne aydihim ve ma xalfehum. O Allah Celle Cellelu, onların önünde olanı da arkasında olanı da bilir diyor. Ön ve arka bizim içindir. Rabbimiz için ön ve arka yoktur. Hani biz gözümüzle önümüzü görüyoruz, arka tarafımızı göremiyoruz. Rabbimiz bizim arka tarafımızı bilir. Bizim doğumumuzdan önce geçen kaç milyon veya kaç bin veya kaç milyar yıl geçmişse onu Allah Celle Celaluhu bilir. Bizden sonra gelecek olan günleri, haftaları, ayları, yılları, seneleri, çağları, asırları da yine o Allah Celle Celaluhu bilir. Ondan gizli hiçbir şey Kimsenin yapması mümkün değildir. Ve la yuhidun bşeyin min ilmihi illa bima şaae. Allah'ın ilminden biz ancak Allah celle celaluhum dilediği kadarını alabiliriz. Allah ne kadar bize murat etmişse o kadarını öğrenebiliyoruz Bu Kur'an-ı Kerim'deki bilgileri Kur'an'ı anlama konusunda da Tabiatın keşfi konusunda da Mahiyetine kavrama yine zor Yok veya yok diyelim Allah Celle Celaluhu biz Allah'ın tarif ettiği kadarıyla biliyoruz O kadar Vesia kursi yuhus ars. O Allah'ın kürsisi gökleri ve yeri kuşatmıştır. Kürsiyi Türkçeye de koltuk diye tercüme edebiliriz. Koltuk da otoriteyi temsil eder. Hani başbakanlık koltuğu, cumhurbaşkanlığı koltuğu diyoruz. Aslında o koltuğu yani bin lira, 2000 bin lira, 5000 bin lirayla satın alabilirsiniz. O değil. Ama oraya oturmanız şu kadar insanın oyu gerekiyor. Yani o koltuğa oturabilmek çok zor bir yoldan geçiliyor oraya. O koltuk bir otoriteyi temsil ediyor. Allah Celle Celaluhu için bir me mekan yok, zaman da yok çünkü mekanı yaratan o zamanı yaratan o zaman ve mekana sığmaz otoritesini bize anlatması için Rabbim koltuğunun göklerden ve yerden daha geniş olduğunu ifade ediveriyor. Yani her şey onun kontrolü altında her şeye otoritesi geçerlidir nüfuz etmektedir o anlamdadır. Velaye o gökleri ve yeri korumak da Allah'a ağır gelmez. Hani biz 10 e, kiloyu bir saat elimizde taşırsak ağır gelir. İki saat taşırsanız 10 kilo ağırlaşmaya başlar. Ama Rabbim için dünyanın ağırlığı, dünyadan kaç milyon defa büyüdük olan güneşin ağırlığı. Güneşten kaç milyon defa daha büyük yıldızların ağırlığı, Allah için bir sineğin kanadı kadar bile ağırlığı olmaz. Bu sineğin kanadı kelimesi de sevgili peygamberimizdendir. Yani sineğin kanadı kadar bile bir ağırlık olmaz. Bize göre büyük, Rabbime göre hiçbir ağırlığı yok. Kün emriyle oluvermiş bir şey. Ve huvel aliyyül azim. O Allah Celle Celaluhu her şeyden yüce ve her şeyden büyüktür diyoruz. Öylesine yüce ve öylesine büyük olan Allah Celle Celalühe biz iman etmişiz, gönül vermişiz, ona kul olmuşuz, kulluğumuzla huzur bulmuşuz. Öyle olunca Allah'ın yarattığı hiçbir şeye kul olmayız Diyoruz Her ayetel kürsi okuyuşumuzda Allah bu ayetel kürsiyi dilimizden eksik etmesin Bu ayet-i kerimeye göre amel edenlerden eylesin Her yatsı yatarken okumayı ihmal etmeyiniz Manasını da tefsirlerden anlamaya çalışınız Benim şifa tefsirde de güzel açıklamalar vardır Oradan da okuyabilir her okuyuşunuzda manayı da hatırlamaya gayret gösteriniz. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz Kur'an ve sünnete uygun olarak geçmesini dilerim.